Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Hal Ekleri. İsmin halleri sözüyle bir varlığın bir fiille veya bir varlığın başka bir varlıkla olan ilişkisini anlatıyoruz. İsimler cümle içindeki görevlerine ve fiile olan ilgilerine göre ya yalın durumda bulunurlar ya da çekim eklerinden birini alırlar. Cümledeki görevlerine göre isimlerin Bulunabilecekleri durumlardan her birine ismin hali denir. Bir ismin yüklemle ve başka bir isimle ilgisini incelediğimizde hal eklerinden söz etmemiz gerekir. İsimlerin anlam birlikleri içerisinde bulunabilecekleri haller, durumlar şunlardır. 1. Yalın hal Kalem 2 belirtme hali kalem i kalemi 3 yönelme hali kalem e kaleme 4 bulunma hali kalem de kalemde 5 uzaklaşma hali Kalemden, kalemden. Altı, ilgi hali. Kalem, in, kalemin. Bu ekler, kelimedeki ünlülerin durumuna göre kalın veya ince olur. Örnek verecek olursak, Evde, okulda, sepette, sokakta, çantadan, Masayı, evi, öne, arkaya, kapının, annesini. Şimdi yapacağımız konuşmayı hal eklerinin kullanışına dikkat ederek dinleyiniz. Türkiye'de Tatil Merhaba Meli. Nasılsın? Merhaba Aycan. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bu yaz tatile gitmek istiyorum. Onun için birkaç turizm şirketine gittim. Bilgi aldım, fiyatlarını sordum. Bütün günümü buna ayırdım. Bir karar verebildin mi? Hayır. Henüz karar veremedim. Aslında ben Antalya'ya veya Bodrum'a gitmek istiyorum. Çünkü bütün kış boyu güneşi özledim. Evet. Aslında haklısın. Erzurum'da Kış aylarında güneşi görmek mümkün olmuyor. Ama ben İstanbul'u tercih ederim. Neden? Çünkü İstanbul'da daha çok gezilecek tarihi yerler var. Mesela Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı'nı bir günde gezebiliyorsun. Ertesi günde Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe Sarayını gezebilirsin. Özellikle yabancı ülkelerden gelenler Kız Kulesi ve sarayları çok beğeniyorlar. Ayrıca İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası ve Haliç'in güzelliği dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Evet. Aslında doğru söylüyorsun. Geçen yıl Karadeniz bölgesine gittim. Sümele Manastırı'nı, pek çok eski kiliseyi, ormanları, yaylaları dolaştık. Karadeniz'in havası da çok güzel. Evet, oraya da gidebilirim. Ama ben gezmek değil, dinlenmek istiyorum. Anladım. Sen yeni yerler görmek değil... Güneşlenmek ve biraz da eğlenmek istiyorsun. Evet. Benim amacım dinlenmek. Yeni yerleri görmek, farklı insanları tanımak değil. Çünkü daha önce Ürgüp'e gittim. Ve o zaman çok yorulmuştum. Neden? Biz otobüslerle Nevşehir'e gittik. Oradan Ürgüp'e geçtik. Rehberimiz bize peri bacalarını gezdirdi. Ama ben saatlerce dolaştığımız için yoruldum. Tabii bu şekilde yapılan geziler yorucu olabiliyor. Ama dinlenmek için zaman ayırmak gerekir. Geçen yıl bizim şirketteki arkadaşlar hep birlikte Mersin'e gittiler. Neler yapmışlar? Onlar önce cennet ve cehennem obruklarını gezmişler. Daha sonra Mersin'deki Kız Kalesi'ni gezmişler. Son olarak da Anamur'da denize gitmişler. Hem deniz, hem doğa, hem de tarih. Hepsi bir arada. Çok güzel olurdu. Ama ben daha önce Mersin'e gitmiştim. O zaman sen de İzmir'e git. Biraz önce saydığımız bütün imkanlar gibi İzmir'de de imkanlar var. Evet, oraya da gidebilirim. Aslında Türkiye'de gezmek ve tatil yapmak için ne kadar çok seçenek var. Değil mi? Evet. Bizim ülkemizin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Elbette. Başka hiçbir ülkede bu kadar güzellik bir arada bulunmaz. Biz çok şanslıyız. Dünyanın her yerinden insanlar... Bizim ülkemizi görmek için Türkiye'ye geliyor. Üstelik çok uzaklardan gelenler de var. Mesela Japonya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan ve Arap ülkelerinden her yıl binlerce insan geliyor. Her neyse, ben biraz daha düşüneyim. Karar vermek çok zor. Tamam. Sen biraz daha düşün. Seçeneğin çok nasıl olsa. Daha sonra tekrar görüşelim. Olur. Görüşelim. Görüşmek üzere. Türkçe öğreniyorum.